sürekli gidip gelmeli budur, yani sadece şey cemde kalmıyor, sadece farklı kalmıyor ama o seviyeye kadar da gelebilmişsin. Yani ya aynı anda cemin farkı yaşayabiliyorsan, yani bu o demektir, Öyle bir hale gelir ki bir noktada cem farkı, bir noktada ceme dönüşür. Aynen. Büyük aynı yerle olalım. Nasıl bununla biz aynı yerdeyiz? <gülüyor> Öyle bir hali dedi ki bunu cem farkı otel yöneticisi. Sadık bu iki hali birlikte yaşar. Özellik olarak dedi, fark ve cem olayı bu Şimdi son sözü söylüyoruz. Sema'da Kavsi Uruç, Kavsi Uruç, şurası Sema şurası Şeyh Porto ise Kavsi Uruç, yani şurası Posta, şuradan o en sondaki daire çapın sonuna kadar, kadar oraya orada Kavsi Uruç denir, yük yükselme Kavsi, yani Sema Zembor'dan görüşür, bina besini alır, izini alır ve konuları açar, uçar gider. Buraya kadar. Semada Kavsul, Allah'a doğru yükselme. Kavsul nüzul, en son noktadan, postun karşıdaki son noktada tekrar postaya gelirdi. Kavsul nüzul, hiniş. Kulağa dönme. Orada artık yükselersin, onu doluysun burada tekrar kulağa dönmesin, kulu yaşıyorsun, farklı yaşıyorsun. Ve bu, birçok yapılar. Gider, döne, döne Rabbine yüz sonra tekrar sülükünü tanımak üzere tekrar geliyor dönüşüne. Sıfır, sıfır noktası ince. Yani sülük süre kirli okumuş olanları söylüyorum. Sıfır noktada bir arasında daima gidip geleceksin. İnsanın kamil, sizin sorusu gibi doğru, tekrar yaşayacaksın, ikisini deneşeceksin eee konu yok ne. Benim e, farkla içimi e, bir arada yaşayacak bütün işte birinin iç çerna tepen kenar şeyler eee vücut pekala bir akran tespit içindedir. Bunların için muhtelif Seviyelerdir Şimdi burada anlatabildiğim kadar, kelimelerini yettiği kadar, güldüğünü yettiği kadar, anlatmaya çalıştım. Ee, Allah inşallah hepimizin nasibidir. Burada gene de anlaşılmayan bir şey varsa, vakit erkenden, çünkü birazcık dönecek önce gelirse. Ben şeyi sormak isterim. Bir cümle geçti, orada dediniz ki, Cem için Nefsin e, Allah yolunda e, yok edilmesi gerekir diye e, daha önceki bir şeyden dolayı karışıklığım orandır. E, Memlekette nefsi öldürmek yoktur. Tabi tabi olsun öyle. Nefsi kırar mı dem? ki nefsi, nefsi yok ediyorsa mı? Allah da mı olursa yani? Yok etmek öldürmek anlamında değil. Yok, yani. ben nefsi şimdi alıyorum da onu. O şey. Oğlum. Hadi. Öldürmüyorsun ki. Ne kullanıyor? Tabii o, o bir şey, Nefsi şey yani, ama i̇şte kullan. Zaten nefsi onun cezetini çekiyor ya kullanmakta zaten cezetini çek. Ne yani, çıktı? Tabii bu basit varsa <gülüyor> Ve bunun çok basit. Ben böyle bir şeyle dayanacak. <gülüyor>